Merhaba, bir Söz Güç'ün programına daha hoş geldiniz. Ee, bu hafta ilk konumuz e, Çocukların Hakları, Çocukların Kitapları Projesi. Ve e, projede e, asistanlık yapan Anadolu Kültür'den e, Tamar Nalcı konuğumuz. Size hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, proje, e, programın bu arada Emre'ye ben sunuyoruz. Merhaba. Tekrar merhaba. E, Öncelikle bize bu projedeki görevinizden ve projeden biraz bahsedebilir misiniz? Çocukların Hakları Çocukların Kitapları projesinde ben birebir bir çocuklarla yapılan atölyelerde ve daha sonraki çocuk buluşmalarında bulundum ve bizim yerel ortaklarımızla organizasyonunda çalıştım ve çocuklara da atölye süresince yardım ediyordum. Ee, ama e, projeyi anlatmam gerekir önce sanırım. Ee, bu projeyi biz İsveç Konsolosluğu, İsveç Yazarlar Birliği ve Ayrıntı Yayınları ile birlikte yaptık Anadolu Kültür olarak. Ee, burada bizim e, beş tane e, İsveçli çizerin e, çizdiği kitaplar ve beş tane de İsveçli yazarların yazdık, yazdığı kitaplarımız vardı. Ee, bu çizimlere çocuklar e, metin yazdılar. Metinlere ise çocuklar çizim yaptılar ve ortaya bir kitap çıktı. Ee, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Samsun ve Diyarbakır'da gerçekleştirdik bu projeyi. Ee, her kentte e, hem yazar hem de çizer çocuklarımız oldu ve e, her kentten iki kitap yani toplamda on kitap e, çıkartmış olduk her kitap çizildiğinde ya da yazıldığında bir çocuk hakları beyannamesinin bir maddesinden yola çıkarak hazırlandı. Hı hı. Ee, hı. Bu projenin amacından bahseder misiniz? Projenin amacı aslında isminde de olduğu gibi hani çocuklara birazcık çocuk hakları konusunda bilgi vermekti. Ve bu mesela her kentte atölyelerden önce çocuklarla özellikle çocuk hakları üzerine küçük söyleşiler yaptık. Öncelikle çocuk haklarından biraz bahsettik. Onların bu konuda neler bildiğini sorduk ve neler yapabilecekleri üzerine konuştuk. Projenin amacı aslında biraz buydu hani çocukların kendini ifade etme hakkından belki biraz daha yola çıkarak hani yazabilme, çizebilme ve hani 10 yaşında onların yazar ve çizer olmasını sağlamaktı. Hı hı. Ama yani bağlamda da hani e, çocuk haklarını bir e, kısa bir eğitim de olsa aslında biraz çocuk hakları konusunda bir farkındalık yaratma amacı da var. Hiç olmazsa. Tabii ki. Belki de bu kitapları okuyanlar açısından var değil mi? Tabii yani yani e, Sonuçta dediğim gibi hani her kitap zaten bir maddeden yola çıkarak hazırlandığı için mutlaka e, çocuk haklarına dair bir şey içeriyor Hı -hı. ve e, yani atölyeye katılan çocuklarla e, birebir konuştuk fakat daha sonra bu kitapları her kentte bu sefer dağıtmak için gittiğimizde yazar ve çizer çocuklarımızla birlikte başka çocukların da katıldığı söyleşiler düzenledik ve orada o çocuklarla da bunu konuştuk ama bu sefer hani arkadaşları anlattılar onlara hani çocuk hakları ne, biz niye böyle bir projeye katıldık Hı -hı. diye bu sefer onlarken de arkadaşlarına anlatmış oldular. Atölye katılan öğrenciler nasıl seçildi? Ee, bizim her kentte yerel ortaklarımız vardı. Ee, mesela İstanbul'da e, Türahi Baba Kütüphane, Kasımpaşa Türahi Baba Kütüphanesi ile, e, Bursa'da Nil Belisi Akıllıç Kütüphanesi ile, Samsun'da TGEV ile, e, Çanakkale'de Mavi Tay Çocukların Kültür ve Diyarbakır'da da yerel gündem 21 ile çalıştık. E, tabii biz gittiğimiz kentlerdeki çocukları ve yani okulları bilmediğimiz ya da çocukları tanımadığımız için oradaki bizim yerel ortaklarımız yardımcı oldular hı hı. E, kendi çalıştıkları e, okullarla ya da e, mesela Çanakkale'de Mavi Çocukların Kültür Evine zaten düzenli olarak giden çocuklarla birlikte yaptık bu projeyi yani onlar seçtiler e, ve biz de Onlarla çalıştık. Ee, gittiğiniz kentlerde yerel ortaklarla yerel STK'larla çalıştığınızı söylediniz. Peki e, bu aşamada e, çocuklar e, çocuklar yaptıkları işlerden memnun kaldılar mı? Size geri bildirimde bulundular mı mesela? Veya e, hani yani biz şöyle bir değişiklik yapsaydık ya kitapları şöyle yapsaydık daha iyi olur gibi şeyler söyler mi size? Hı hı. Şimdi biz zaten bu atölyeleri eğitmenlerle birlikte yaptık. Hı. Resim için iki tane eğitmenimiz vardı. Leyla Sakpınar ve Şiir-Özbilge. Metinler içinde kitapları da İsveççe'den Türkçe'ye çeviren Ali Arda bizimleydi. Evet. Özellikle çocuklara yapmaya çalıştığımız şey aslında e, ne istiyorlarsa yapmalarıydı. Yani e, güneşi istedikleri renge boyamaları ya da e, metin yazarken istedikleri kadar hani, hayal kurabileceklerini göstermekti. Ee, o yüzden bazen bazı kentlerde özellikle o anlamda çok tutukluk yaşadık. Hani bunu buraya yapıştırabilir miyim, bunu böyle boyayabilir miyim, şöyle bir cümle kursam nasıl olur gibi. Biz onu mümkün olduğu kadar çocuklara bırakmaya çalıştık. Ve biz onu bıraktıkça aslında çocuklar kendilerini daha iyi hissetmeye başladılar tabii. Hı hı. Ee, ama mesela Diyarbakır o anlamda daha farklıydı. Çünkü e, Diyarbakır'da e, çocuklarla çok fazla... Daha çok tartışma yaşadık ve mesela kitabın konseptini değiştirebilecek bir takım kararlar aldılar kendileri o tartışmalar sonucunda. Hı hı. Ama genel olarak şey dediğim gibi hani biz çocuklara mümkün olduğu kadar hani güven vermeye çalıştık hani siz bunu yapabilirsiniz siz ne yapsanız biz kabul ederiz. Ee, atmosferi yarattığımız için çocuklar genel olarak memnunlardı. Ee, bir de hani mesela hiç resim çizemeyeceğini düşünen biri vardı Samsun'da sanırım ve bütün arkadaşları bir anda ona yardım etmeye başladılar ve hani onun da resmini tamamladılar vesaire. Hani bu şekilde bir şey yani kotarıldı hı. diyeyim o durum. Yardımlaşma ortamda oluştu. Oluştu tabi. Yani. Hı hı. Bu projeye katılan çocuklar hani kaç yaş aralıklarındaydı ve ne kadardı? Hani? E, bu projeye katılan çocuklar e, 7-10 yaş arasındaki çocuklardı. E, ve e, her kentte e, minimum 30 çocuk katıldı projeye. Çünkü şöyle bir çalışma yürüttük biz. E, mesela 15 tane resim varsa bir kitapta her resmi bir çocuğa verdik ve metni o çocuk yazdı. Hı hı. Ee, ama mesela bazı resimler, bazı kitaplarda 30 resim vardı. O kentte 45 çocuk katıldı. Yani ortalama bir 170-180 çocukla birlikte toplam 5 kentte çalıştık diyebiliriz. Hı hı. Şimdi bir şarkı arası veriyoruz. Do you ever stop and wonder where be without her to listen to what she says Whisper the promise, the solace of where you're led. Şarkımızı dinledikten sonra tekrar sohbetimize devam ediyoruz. Aslında e, ben bu projenin de ikinci aşaması var. Kent konuşmaları kısmı. Hı hı. E, sizde de programdan önce konuştuğumuz bir kısım bu. E, bu e, projenin yapıldığı, aslında projeyi oluşturan çocukların e, kentlerine gidip e, ona bir imza günü yaptınız. Hı hı. E, aslında bu Projenin tam olarak belki de meyvesini verdiği kısımdı o kent hmm. buluşmaları. Çünkü biz ilk bu atölyeleri yapıp o kentten ayrılırken genelde çocuklar hani şeyi soruyorlardı. Gerçekten bu kitap basılacak mı? Bizim bir kitabımız olacak mı? Geri gelecek misiniz? Bize kitabı getirecek misiniz? Diye ve sonra o ikinci gezi sırasında hani hem kendi kitaplarının basıldığına, orada yazar ve çizer olarak kendi isimlerinin yazdığına inanmadılar. Hem de şimdi işte bir söyleşi düzenleyeceğiz. Siz konuşmacı olacaksınız ve sonra arkadaşlarınıza kitaplarınızı imzalayacaksınız dediğimizde de bir e, inanamadılar. Hı hı. E, o tam olarak aslında çocukların evet biz gerçekten bunu yapabiliriz. Yani evet ben hani 9 yaşında yazar olabilirmişim. E, 9 yaşında bir kitabım yayınlandı. Hı hı dedirttik ve hani o güveni aslında kazandırdık çocuklara. Ee, o, o açıdan aslında belki de en önemli kısmı oydu. E, deneyim paylaşımı ve soruların cevaplanması kısmı olmuş sanırım. Evet. Aslında bu kısım çok önemli çünkü çocukların e, ne, kendini, ne çocuklar tarafından e, bazı, kendilerine sorulan sorulara çocuk, e, çocuk ağzına cevap vermiyor ve hani e, bu e, Belki de kitaplarla ilgili sorular sorulduysa diye söylüyorum. Hani bunları e, çocuk diliyle anlatması aslında belki de hani bu projenin e, en büyük yetilerinden biri olsa gerek. Evet ama aslında şey çok yoktu. Bir Mesela çocuk diliyle diyorsunuz ya Hı -hı. aslında hepsi böyle büyümüş de küçülmüş bir yazar ya da gerçekten çizer gibi oturuyorlardı. Hı -hı. E, i̇şte mesela ilk başta Diyelim ki çok zorlandılar atölye sırasında ya da e, dediğim gibi inanamadılar sonra kitabın gerçekten basıldığını Ama arkadaşları soru sordukları zaman işte ya aslında ben çok zorlanmadım, e, işte çizerken şunu düşündüm, bunu düşündüm, işte ben bir yazar olarak böyle yaptım falan gibi cevaplar verdikleri için e, aslında e, yani... Bilmiyorum. Muhtemelen onlar için de çok farklı bir deneyimdi o. Yani ilk defa öyle bir yerde hani bir konuşmacı olarak oturup arkadaşlarının sordukları sorulara cevap verdikçe aslında o şeyi gördük. Hani gittikçe daha bir güvenleri arttı ve Hı -hı. hani inançları hani bu projeye dair ya da işte yapabileceklerine dair inançları arttı. Hani onu o süreçte çok net gözlemledik aslında. Eee aslında haber portallarında da e, çok yer bulan bir proje bu ve e, orada e, bir röportajda e, kitaplardan bir tanesinde yazar olan isleçli e, kadın kadın yazar Osa linde bir röportaj yapılmış ve aslında kendisine sorulan soruda e, çocuk hakları konusunda isleçli e, çocuklar mı yoksa Türk çocuklar mı e, daha yetkin ve hani daha biliyorlar çocuk hakları konusunda bir soru sorulmuş kendisi de e, İsveç'te bu eğitimin Türk eğitimin Eğitiminin okuldan başladığını söylemiş. Oysa ki Türkiye'de e, bunun e, biraz daha geç bir safhada başladığını ve e, çocukların belki de biraz da bu e, baskıyla biraz baskıyla e, kendilerini ifade ettiklerinden bahsetmiş. E, hani belki siz e, çocuklarla da e, eğitim yapmış hani onlar onların atölyelerinde bulunmuş biri olarak belki bu konuda fikir beyan etmek istersiniz. Ee, yani tabii şimdi hani İsveç'teki çocuklar bilemeyeceğim ama Türkiye'de de yani. Sonuçta beş tane farklı kente gittik ve hepsinde ve, e, şimdi biz zaten farklı etnik gruplarla şehirde yani genellikle e, kadar fikir sahibi paneller var yani, ama hani mesela illettik e, bundan, bundan sonra da biz e, arasında daha eğitimler devam, devam ediyor. Aslında evet, mesela bir tanelerden istedim hep kısmından katıldım. ve Orada çocuk hakları üzerine çalışmalar yaptık. Ulaşabiliyorken bir başkasının iç fikri okunlukta yoktu 10 .10 ama 10 .10 genelde 10 .10 bizim bu sohbetimiz e, sırasında ve da biz okulların kutlamasında kalan çocuklardı. Doğrudan çocuk hakları beyannamesi. Ayrıca bilmiyip yani böyle bir Beyan kitap ironileri, katıksız olduğu için belirimi. Sizce peki en önemli kitapta ne olabilir? Hani zaten hı diye hı. sorduğumuzda hı. biraz daha e, aktif ama bir bunun dışında kitapların dağılma yine fakat kentlerde cevaplar e, aslında materyalize karşılık gelen e, şeyler, şeyler söylediler bize. Onları özellikle işte oyun oynama hakkı. İşte bazen biz konuşuyoruz, söz gibi dinlemiyorlar hiç gibi ifade etti ee, ama aslında bu nefsinin karşılığı var gerçekten de çocuk hakkında ee, Nice doğru ee, projelerde. Ee... Ama Bu genelde tabii o şeyi görüyorduk diline, özellikle kendisini ifade etmeye etme Biz atölyelerde dinlemeye. mümkün olduğu kadar onları serbest bırakmaya, bırakmaya, her şeyi onların yani hayal gelecek, gücüne bırakmaya çalışırken gelecek, o biraz önce de bahsettiğim şey, o tutukluluk o olacak, halinin aslında esncele, sebebi o geldikleri Facebook içinden adetine, çıktıkları o eğitim sistemi yani. ve e, birazcık yani belki öğretmenlerinin, şey ailelerinin tutumu. Çünkü biz ne kadar her ne kadar çocuklarla çalıştıysak da yer yer hani öğretmenleriyle ya da velileriyle de be hani muhatap olduk ve hani bazen gerçekten şey zamanlar yaşadık Hani ne bileyim resim öğretmeni işte kendi öğrencisinin başında durmak istiyor yaptığı resmin güzel olması için ya da nasıl bir şey yaptığını görmek Hı. için ama bizim tam da istemediğimiz bir şeydi bu yani çocuğun tek başına olması ya da sadece arkadaşlarıyla birlikte bir şey üretmesi yani bizim eğitmenlerimiz de hiçbir zaman bu böyle çizilir diye göstermediler onlara. Sadece bir şeyi çizmekte zorlanırken hani bunu çizmek istiyorum ama nasıl yapacağım derken yardımcı oldular. Hı hı. Onun dışında biz zaten hiçbir şekilde çocuklara müdahale, müdahale etmedik. Hı hı. Ee, ya da mesela veliler e, çocuklarına inanmıyorlardı. Hani ben bir kitap yazdım ve işte bugün imza günüm var demesine rağmen mesela annesi inanmamış çocuğuna ve gelip gerçekten kitabı gördüğünde ağlamaya başladı. Ben gerçekten çocuğuma inanmadım ama o bana söylemişti aslında bunu dedi. Yani hmm. aslında bunun örneklerini atölyelerde çokça gördük hmm. yani farklı şekillerde. Aslında bir etkilen etkilenmekten de bahsediyorsak eğer, hani çocukların ortaya çıkarttığı kitaplara da baktığımızda hani somut hayatta gerçekten çocuk hak ihlalini hissedebildikleri olaylar kitapları konu ediliyor. Evet. Aynı zamanda kitapın içinde Çocuk Haklığı Söyleşmesi'nin bazı maddeleri de var. Evet. Bu da ayrılıyor. İstekliyor zaman artık bu konuda bir eser de meydana getireceklerine göre açıpta bakabilirler aslında. Tabii bakabilirler Sürleşme. ve e, aslında belki çok hani onu madde madde okumasalar da kitabın arkasındakini kitabı okudukları zaman zaten Hı -hı. onu aslında yani o fikri alacaklar. Hani işte ne bileyim... Ifade, kendi fikrini ifade etmesi hı hı. Ee, özgürlüğü yani o zaten kitabı okudukça çocuğa aşılanacak bir şey zaten aslında hı hı. bu kitaba ulaşmak isteyenler nasıl ulaşacaklar? Ee, şimdi biz zaten bu atölye çalışmasını gerçekleştirdiğimiz 5 şehirde e, kitapların dağıtımını mümkün olduğu kadar yaptık yani kütüphanelere ya da okul kütüphanelerine özellikle ilettik bundan sonra da biz e, dağıtımına devam edeceğiz aslında e, dinleyicilerden de hani, talep edenler olursa e, bize ulaşabilirler iletişim.anadolukultur.org adresinden e, ve biz okullarının kütüphanesine e, kitaplardan set olarak gönderebiliriz e, ayrıca e, hala kitaplar ayrıntı yayınlarından çıktığı için belirli bir sayıda kitapta hani kitapçılarda ayrıntı yayınları tarafından zaten e, satılıyor. Hı -hı. E, ama onun dışında biz bu kitapların dağıtımına yine farklı kentlerde e, daha belki ihtiyacı olan hani e, ulaşımı zor olan e, okulları özellikle göndermeye devam edeceğiz. E, konumuz olduğumuz için teşekkür ederiz. Tamam. Ben teşekkür ederim. E, nice böyle projelerle umarım Çocukların, çocuk haklarını ve çocukların dillerinden dinleme, dilinden dinlemeye devam ederiz ve duymaya. Söz Küçüğün programından sonuna geldik. Bize görüşlerinizi bildirmek isterseniz sözküçüğünradio.gmail.com adresine görüşlerinizi yazabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.